Peşbot I feel you gün boyunca dinleyeceğiniz sayısız da Peşbot şarkısından biri. Onu birazdan dinleriz ama ne yapalım şimdi? Bir gelişme varmış onu alacağız. Okan Demirci de birlikte stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir günaydın. Önce bir günaydın. Teşekkürler. Ay, kırmızı gömlekleri çekmişsiniz. Kırmızı gömlek üzerine mavi kazak giymek caiz midir, değil midir? Onu ben sormaya geldim. Tartışacağız geldik. evet. Gün boyunca buna cevap arayacağız. Siz de güzel kısa kolluları çekmişsiniz. Süpo, süpo tişörtünü giymişsiniz gelmişsiniz. Bugün biraz abiye giyineyim dedim kısa kollu, askılı bir şeyler giydim. Güzel olmuş gerçekten doğrusu. Sizin yanınızda bir arkadaşımız daha vardı bizim sizin yanınızda oturuyordu. mu soruyorsun? Kavruk arkadaşımız. Kavruk o arkadaş. Normalde geliyordu gidiyordu geçer haftaya kadar. Teşhis bekliyor işte ne yapsın? Teşhis bekleyen çolbayı içer diye bir laf var herhalde. Doğru. O çorbayı kaçırmamak için şimdi e, bugün pazartesi olduğu için malum biraz yine can sıkıcı haberler var pazartesi günüyle beraber bir onu bir verelim can sıkıcı haberlerden önce bizi podcast'ten dinleyen İstanbul'lu dinleyicilerimize çarşamba günü Beyoğlu'nda Old City Comedy Club'ta şahsi şov var onu hatırlatalım hemen ayrıntıları öğrenebilirler Hayır, uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz siz. Podcast'ten size. dinleyen İstanbul'u dinleyiciler diyerek de baya bir daralttık şeyi ama <gülüyor> veya bugün İstanbul'da olacaklar olacaklar vardır, vardır, doğru. Şimdi canlıdan dinleyenler de vardır. O baya bir genişlettik hedef ne? gitti. O geldi kavruk. <gülüyor> Aa, bu da kısa kollarla hoş diye mikrofon çek sesinden duydunuz. E böyle kısa kollarla giysek eğer gezersen Fire böyle teşhis koyamaz sana. Son günlerinde çok iyi görünüyor ama. Hoş geldiniz efendim. İyi iyi. Yaşlı kurdu. Tuvalette çekirdi çekirdiğiniz için dedim, çekiştirdiğiniz için aferin size. Hakikaten yaşlanmışsın Fire. <gülüyor> <Vallahi gülüyor> ya. Bir ayağımız çukurda. <gülüyor> Kıyafetler konusunda da süpersiniz. Tebrik ediyorum bu arada. Ne yaptınız, ne ettiniz? Eee, iyilik sağlık işte. Herhalde salı veya çarşamba gibi. Bekliyorlar. Bekliyorlar bizi de. <gülüyor> konuşma fırsatın oldu anladığımız kadarıyla Oldu oldu oldu İşte ne işleri mutluluyor. ayarlıyorum ya ben de tam bütün <gülüyor> Arkada iş bırakmamaya çalışıyorum Biz o senin e, Sana söylediğimiz gibi paylaşabilecek miyiz Malları Ya ben de onu yetiştirmeye çalışıyorum da Hafta sonu noter kapalıymış Hadi ya. Ya Onu Bunu... devir işlemlerini falan ben halledeyim diyordu Fahircim senin henüz böyle e, Konuşma yetin falan yerindeyken Onu bugünden halledelim Yoksa sen yatakları düştükten sonra Çok zor Ege'cim ben ayakkabıları e, sana bırakıyorum. Oktay'cim e, bordumu da sana bırakıyorum. Artık onu ne yaparsın tam olarak bilmiyorum. Fahal'cim senin ayakkabılarının hepsi benimkilerin aynı olduğu için hiçbir faydası... <gülüyor> e sen hani şey alacaktın ya, plazmayı alacaktın sen. Ben plazmayı ve playstation alayım. Diye. Her oynayışımda seni hatırlayayım diyorum. Tamam plazma ile playstation senin. Oktay'cim e... Ben ne alıyordum? Çok güzel bir şey bulmuştum ben senin. Ama ben ne? daha güzel bir şey var mı? En güzel şey Yok bu değildi ya bir şey bulmuştum yani çok Onu ben bakayım da listeme Ne olduğunu bir hatırlayayım Hoş geldin Fahir Hoş bulduk efendim günaydın size Günaydın. Uzun bir aradan sonra tekrar A bir Merhaba deyip C deyip zaten ondan sonra Total'dan hoşça kal diyeceğiz Tanımlanamayan radyocu olarak <gülüyor> Lideratüre geçtin çünkü Hem radyocusun Fahir hem de baya uzun bir süredir <gülüyor> yayın falan yapmıyorsun ya. yani hani de anlatamadık dinleyicilerimizden telefonlar geldi evet. ne oldu Fahir'e falan filan diye dedik ya, yani kendisi de radyocu o arası doğru ama radyocu <gülüyor> <gülüyor> vallahi <gülüyor> utanıyorum <gülüyor> salı çarşama inşallah her şeyi nihayetlendireceğiz tam olarak ee, stüdyo tabelasını da hazırlattım <gülüyor> iyi güzel ama Fahir'im sen iyi oldu. Evet, hadi, hadi bakalım bakayım. sen bir ölde. gerisi kolay <gülüyor> <bir> tabelaları hallederiz <gülüyor> Yap yapmayın çocuklar. Yapmayın bunun şakası olmaz. Yapmayın bunun şakası olmaz, hakikaten. Faşizm obezite üzerinden yol almaya devam ediyor. Hadi canım. Vallahi geçen hafta da konuşmuştuk. Yine bu hafta başka bir araştırma geldi. İngiliz bilim adamları e, yaptıkları, güya yaptıkları bir araştırma sonucunda obezlerin küresel ısınma ve iklim değişikliğinde daha fazla payı olduğunu ileri sürmüş. Neymiş şimdi? <gülüyor> o bezlerin arabaları daha çok mı yakıyorymuş? Tabii. O aynen öyle demişler vallahi. O bezler daha e, şey gıda tüketmelerinin yanında daha çok gıda tüketmelerinin yanında zayıflara oranla daha fazla motorlu taşıta biniyorlar. O yüzden de küresel ısınmadan daha fazla sorumlular demişti. Ya bunları yani. bir şey yapsak bir meydanda toplayıp böyle mi? bir kitaplar yaksak çevresinde o yanan kitapların çevresinde o bezleri falan yaksak biz zayıflar çevrelerinde böyle hayl hayl diye şey yapsak. Ellerimizi kaldırsak. Daha bu, güzel olmaz mı? Bu mi? bilim adamlarını da alacağız ama değil mi? Bu açıklamayı o bilim adamları o bezler üstünde deneyler yapacaklar. Baya sabun yapacaklar o bezleri. Bu, bu bilim adamları kitapları da yakamaz. Ne gerek var kitapları yakma ya bunları yakalım. Ha doğru. Bunları enerji çıkıyor ortaya Aa, diye, Halbuki şey. yiyen adamdan zarar gelmez derler. Yani nereden çıkartıyorlar? Hakikaten. Uçaklarda da geçen hafta konuştuk. Uçaklarda da iki kişi parası alınacakmış. Oradan başladı yavaş yavaş. Kaça yani kadar bu... o beze giriyor hocam? Ona göre bilelim de. Ne bileyim işte bu endeks mendeks bir şeyler var ya. Onlar hesaplıyorlar herhalde. Ya tarihte bunun örnekleri var. Başarıyla uygulanmış ve insanoğluna felaket getirmiş. Niye bunlardan şey <gülüyor> yapmıyorlar da yeni yeni bulmaya çalışıyorlar? Çünkü Yapsınlar be... işte güzel... E... Vücut kitle endeksi belli bir şeyin e, oran olanlar bizim ari ırkımızdır, diğerleri şişkodur ve yakılmalıdır falan diye bir şey çıkarsalar. Ne güzel bir toplama kampları olsa falan. Şimdi yavaş yavaş oturuyor ya o yüzden uygulamada da herhalde çekiniyorlar anladığım kadarıyla. Yani yavaş yavaş bu planı gerçekleştiriyorlar İlk ya. İlk önce tabii, kafamıza sokacaklar şeyin. o bezler sizin için kötüdür diye. 1 milyar aşırı şişman nüfus böyle tarif ediliyor. Atmosfere yılda fazladan 1 milyar ton karbondioksit salınmasına neden oluyormuş. Sadece karbondioksit salsa gene iyi. <gülüyor> fısır fısır salıyorlar tabii canım ama salacak yani yiyen adam salacak ne yapacaksın. Her bir AB vatandaşı yılda 11 ton karbon gazı emisyonunda bulunuyormuş sırf bu yolla. Yani obez... Obez olmayan abi vatandaşlar. Bulunurlar Oktay. Bulunurlar. E, Kyoto gibi bir şey yapsınlar. Ne yapacaklar? Tut kendi teknolojisini mi? Hayır, salmayanlar parasıyla başkasından satsınlar. Öyle bir şey var ya şimdi. <gülüyor> Doğru bak. Kendi hakkım. Ben bu kadar şey salmıyorum. Benim bu kadar salma hakkım ver, var. Ver mı? bana 50 lira. Abi belediye kadar de sal gibi. O insanların arasında da yapılabilir herhalde değil mi? E, vatandaşlar ne olacak? Bakar işi başına geçin, vallahi bayılıyorum sana. Bekçi dikmek lazım. <gülüyor> saldı bu, saldı bunu kotasını doldurdu bakarlasa. Oo, neymiş? İç içürümüş bunun diye. Raporlar yazılacak, fişlemeler başlayacak Mertimekymiş. Nasıl saldı Bir ton ya, bir ton fark varmış. Şişman insan, zayıf insana göre yılda bir ton daha fazla karbon dioksit emisyonuna yol açıyormuş. Yani 11 ton. Şişman insan da 12 ton yapar ortaya yapar. Şimdi ikinizi düşünüyorum ben. Ege senin yanında zayıfsa kalır. Şöyle bir, hiç öyle bir şey de düşünüyorum. Abi o hiç alakası yok canım. Tabii i̇kinizi canım. birden düşünüyorum. Hiç alakası yok. Birbirimizden ayıramıyorsunuz. Vallahi et durumda. tırnaktan ayrılır mı? O da salıyor, o da salıyor. Bana deseler ki bu mu daha çok salıyor, bu mu daha çok salıyor? Vallahi ikisi de salıyor dedi. İkisini ya. birden asın. İkisini bir yakacaksak ikisi birden yansın. Şimdi bir şey de düşünüyorum. Yarın öbür gün bu. <gülüyor> Şişman faşizmi bir durulursa, He. böyle Şindir'in listesi gibi bir film çekilirse, şişmanların uğradığı zulmü anlatan. Evet. Ne güzel sofra sahneleri <gülüyor> olur <taraftan. gülüyor> Sofradan götürülen insanlar. Suçüstü yakalananlar. Suçüstü yakalananlar. O filmde olacaklar Tam tost yiyecekler. O filmde oynayacaklar da belli herhalde. Bir şey Jack Black'ı alırlar, Black alırlar hakikaten. De. biraz da komik olsun falan diye ondan sonra dur onun listesini ben yapayım size İkinci gerçi öyle bir şey olursa Hollywood'dakileri şişman hatırlar nedense öyle bir şey var yani bir filmde çirkin kadın oynatmak yerine güzel Film kadın çirkinleştiriyorlar yapıyorlar. Neydi o zaman da Oscar alıyorlar? doğru neydi o kız Jason adı ya Charles. Haa Charles, Anladım. ah Charles Yok mu hiç çirkin kadın ya? Hiç mi hakikaten ya? Biri daha çirkinleşmişti ya ondan önce kimdi? Hmm. Aman işte seninki. ne işte neydi Nickelback diyesim geldi. <gülüyor> Nickelback. <gülüyor> Ay böyle bir şey işte. Ee, kusura bakmasın hiç kimse ama maalesef bunlar gerçek. Ondan sonra. Var mı vallar yanınızdayız bugün size yarın bize. Dünya şişman günü falan diye bir şey yok mu ya ben hiç duymadım öyle bir şey. İşte ee, o yakıldıkları gün Dünya Şişman Günü ilan edilecek ve törenlerle şişmanlar alınacak. Ama 500 sene sonra olur o büyük ihtimalle. Yakmıştık da çok büyük hata edildi. O zaman insanoğlu falan filan diye 500 sene sonra anılmaya başlanıyor herhalde. Sigara içenler soy kırılırken şişmanlar tostlarını bir an bırakıp şeydese ya için? kardeşim tamam bizi rahatsız etmeyecekleri yerde içsinler de diyebilselerdi. Bugün, bu noktaya bugün şişmanları gelinmezdi. kıyma noktasına gelmezdik. Yani Şişmanlarla sigara içenler... ...dostluk içerisinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Ama sigara içen adamların çoğu zayıf. Ben biliyorum. Doğru. Hep kabruk kabruk adamlar. Onlar intikamlarını işte böyle alırlar. Halbuki de... ...sigara yüzünden... ...beni yakmasınlar diyerek bırakıp... ...kilo alanlar var. Ha, tam e, kurtulduk derken bu sefer o gezi Bana ne gariziniz var diyor adamlar. Haklı olarak. Haklı <gülüyor> olarak. Bir sonraki aşamada neye yö yönel... kötü giyinenlere mi yönelecekler ne olacak? Aa şu anda bence daha ona şey yapılmıyor. O, daha şu anda o yönde bir öngörü yok yani. Şu anda abeste abeste yani. ondan öneriyorum. sonra ayakları taraklı olanlardan başlayacaklar diyorlar, derler ablam. Hayvanlar üzerinde e, hayvanların magazinel dünyası ile ilgili çalışmalar var. E, uzun uzun mesela bir tanesi e, o açıklanmış bilim insanları nedenini bilmiyorlar ama cinselliği doya doya yaşayan kraliçe karıncaların ömrünün %50 oranında uzadığını ortaya çıkarmış. Uzarokday. <gülüyor> Uzarsın. Nedenini bilmiyor ama sonuç bu veya mesela kraliçe arının kraliçe cinsel yaşamında şey değil mi bir yuvadaki bir karınca. kraliçe karınca. Diğer bütün işçi karıncalar ne işçisi oldu Belli. <gülüyor> böyle bilim insanı böyle mi diyor ya? Cinselliği doya doya yaşadığı için yüzde elli daha fazla yazıyor bu hanımefendi. Yaşıyor. Yani o benim adamının raporunda kraliçe arı yerine başka isim koy oku onu şey diye erotik yayın diye oku o derece anlatmış. Böyle böyle yuvalardan geliyorlar. <gülüyor> Sadece karıncalar mı? Bilim insanları fillerin mesela kamyon sesi çıkarabildiğini tespit etmiş. Gerektiği zaman tabi. Fil tiplemesi. <gülüyor> fil tiplemesi. Otomotiv sektörüne katkıda bulunması beklenen uzmanlar fillerin bir kamyonun çıkardığı sesi gerçeğe çok ikin olarak taklit edebildiğini bulmuşlar. Aynısı. Levent Kırca'yı ilgilendiriyor. Niye? Levent Kırca işte Aynısı. Aynısı. bir tane de tip, fil alsın mesela olacak o kadarı. Bu arada başlayacak diyorlardı. Ya işte oldu, seçim çalışmaları girdi büyük ihtimalle. Hmm. Ondan toparlamıştır kendini en yakın zamanda gelecek. Başlasın artık ya. Vallahi başlasın. İhtiyacımız olan tek şey şu, şu dönemde, <gülüyor> özellikle, evet. Ayrıca mesela bir araştırma daha vereyim. Viagra var ya Viagra biliyorsunuz. Evet. Viagra'nın farelerde jetlek etkisini azalttığını ortaya çıkarmış bilim insanları. Fareler senin mi geziyor bizim ya? Biz öyle bir gezme imkanımız yok ne bileyim yani insanlığı da azaltıyordur var. benim bildiğim kadarıyla bu ilaç insanın bütün enerjisini ve zihnini bir noktada topluyor yani onu kullanan adam gece mi olmuş gündüz mü olmuş başka bir yarı küreğe mi geçti falan bunu düşünmüyor ki o zın zın zın zın, zın, zın e, hedefe kilitlenmiş durumda herkes de aynı etkiyi jetdeki de ortadan kaldırır depresyonda ortadan kaldırır her şey ortadan Tabii canım sinir stres gam tasa hiçbir şey bırakmasa Mars'a yollarsın adamı ya içeri iki tane üst üste onu, ona dedik, bakarız mı? Miligramlısı falan zun. oluyormuş. Onun büyük tabletinden veriyor musun bir tane? Marsa gider döner bile yani. Dönermiş bir de. Son bir şey daha vereyim bak. <gülüyor> buradan Verme, da, buradan da ders çıkarılabilir. Bir, bir, bir hakikaten bu çok önemli. Erkek farelerin ama nasıl erkek farelerin Zımbagizli. ağlayabilen erkek farelerin e, karşı cins tarafından daha çok tercih edildiği ortaya çıkmış. Duyarlı diye. Duyarlı diye mi artık? Bu göz yaşında bir madde varmış. Ferormo, feromon. Bu feromon maddesinin dişi farelerde çiftleşme isteğine neden olduğu tespit edildi. O ondan değil işte acıyor. Fare dişi fare bakıyor dayanamıyor. Ağlıyor diyor bazen diyor böyle ağlıyor. Demek acındırma farelerde de geçerli bir teknikmiş. Duysal yani fare. Recomendim. Ben ıssız fareyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ussız fare. Çok güzel çizgi film olabilir bu. Çocuklara yönelik mi yoksa mesela büyüklere yapılmış bir çizgi film çizgi Ya bence şey. 18 yaş üstü Fare kılında insanlar Çünkü olsa Çünkü mesela çocuklar... orada iki fare mesela bilgisayarda <gülüyor> Gidiyor böyle Hafif şuh bir fareyle <gülüyor> Kafasında şapka <gülüyor> olan bir fare Fare ye o kadar şuh dedin ya Sana bir fırsat vermişim geçen sonra Benim aklıma kazınmış o başka bir şey aklıma gelmiyor <gülüyor> filmle ilgili yani. Çocuklar ıssız adam diye bir film çıkmayı izlediniz Hahaha <gülüyor> O değil de müzikleri çok güzel diyorlar İgi. Ben izleyeceğim ya birinden bulayım da şu DVD'sini. Gittim o zaman sana en yakın şeyde hediye ben de sana ondan şey bırakayım. Hem bir müzik CD'sini de bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gider Ayak bir tane de sana güzel bir albüm. Bu arada uzun zamandan sonra ilk defa sinemaya gittim. Bir fragmanlar sevgili dinleyiciler önümüzdeki Mayıs ayında bizi bekleyenler. Şöyle bir kısaca özetlemek istiyorum. Birincisi Terminator. Of. Of of diyoruz ikincisi Bitti Terminator yeniden başlıyor, yeniden gibi, başlıyor. Hem de çok güzel yerden başlıyor Bugünün geleceği belliydi diye başladı film O kadar net Ondan sonra bu Melekler ve Şeytanlar Babinci şifresinin yazarının Yeni filmi bu seferki Daha güzel bir filme benziyor Ben bir de kitabını da okumadım hmm. Hakikaten boşu boşuna gözümü de yormadım Filminde zaten en net şekilde yapıyorlar Oradan atlıyı buradan zıplıyı Falan gibi bir şey yapmışlar Wolverin geliyor. Wolverine dostlar gülüme varayım diyerek geliyor. Hakikaten de o da çok havalı. Ondan sonra bir de ne vardı ne vardı patlamalı hoplamalı Transformers. Transformers. Anam, anam. Anam. Garip anam diye robotlar türküler yapıyorlar. Başka bir de şey Brad Pitt'in bıyıklı filmi. Aa ne o? İşte bu Indo neydi? Inglorious Bastards <gülüyor> mı ne? Hmm. İkinci Dünya Savaşı'nda İntikam Timi. Tamamen palavra. Tarantino filmi. Gerçekten de güzel. Yani Mayıs sıcaklarında sinema salonları coşturacak. Herkes Cuma günü. Zaten bir gelebilir. hafta sonra sinemaya gitti bütün hayatımız değişti. <gülüyor> Hakikaten şu vallahi ya. Ne Vay kadar inmez mi Herkes Cuma günü verir şu film vizyona giriyor falan filan. Biz pazartesi veriyoruz. Bu nasıl <gülüyor> iş ya? Sinemalara gidip fragmanları izleyiniz. Para adılar mı siz? Çünkü film başlamadan çıktınız diye biliyorum ben. Nasıl ya? Fragmanı izleyip çıktın diye biliyorum. Fragmana şey yani kola alıyorsun. Ha. Mısır alıyorsun. fragman izleyip bırakıyorlar. Ha, elinde ondan sonra ondan filmi zorma. izlemek istiyorsan onun için bilet parası var. Çok İyi. güzel bir şey. Panorada böyle uygulamaya geçmişler. Güzel teknoloji. Çocuklu aileler sadece fragmanı izlesinler diye yapılan bir sistem. O zaman ben siz alkışlarla dışarı alayım. Şöyle bir aramızda değerlendirelim. Faile sağlık sürecinde bir masaya yatalım. Ondan sonra ölmezsek... Zekran <gülüyor> Südyo'da <Sızınca> buluşuyoruz. <gülüyor> Günaydın. aydın Günay, ay, ay, aydın. Yok ama fahir yürüyüşü falan normal insan gibi. Çok büyük avantaj. İyi de dışı seni içi beni yakar Ege. Buyursunlar efendim. Kötü hava moral bozunca beyin ne yapıyor otomatikman? Kendini kapatıyor. Coşuyor, coşuyor. Avustralyalı uzmanlar şöyle diyor. E, bir mağazada iki ay boyunca araştırma yapmışlar. Ha, ne mağazada zamanki... mı? Ba evet bir mağazada. Büyük bir hipermarkette. Hangi deterjanı kullanıyorsunuz falan tipi araçtırma. İşte hava yağmurlu ve kasvetliyken kişilerin böyle şeyleri, beyinleri bir çalışıyor. Alışveriş, coşku, heyecan, şiddet, seks, seks, seks, seks. Başka hiçbir şey o yok. O derece diyorlar. O derece ya. Avustralya'da hava ne zaman kötü? Avustralya coşuyor. Çok özür dilerim biraz düz e, bakmak <gülüyor> istiyorum ben olaya. Acaba ısınmak için mi insanlar bunu yapıyor? Çünkü alışveriş yapılan yerler alışveriş, genelde soğuk havada sıcacık mekanlar oluyor. Bir, e sıcacık neresi sıcacık Oktay? Panora. Panora, Panora mesela. Panora sıcacık. Tabi sıcacık da her zaman bir binanın bir alışveriş merkezinin sıcaklığı yetiyor mu insana? Ne yapıyor? Bir ten sıcaklığı bir arıyor. Ten sıcaklığı arıyor. Ne yapıyor? Ders, İnsanın morali bozukken dikkatini dışarıya veriyor. Daha dışarıya yoğunlaşıyor. Yoğunlaştıkça ne yapıyor? Yoğuşuyor, yoğuşuyor, Buradan yoğuşuyor. Buradan anlıyoruz ki güney cepheli evler özellikle kötü havalarda soğuk havalarda <gülüyor> e, normal ısısını koruduğunda çok, çok etkili olmuyor. Ama kuzey cepheli evler Oy, oy, oy diyoruz. Ya Tabii. bu adam haftalarca söyledi Güney Cephe, Güney Cephe diye. Kuzey Cephe'ymiş abicim bu adamın evi. Abi bana da mantıklı. Kuzey Cephe'ymiş. Çünkü evi gösterdik, şey tarafa bakıyor, arkaya bakıyor bir taraftan. Zaten orada bina ışığını kesiyor bir yandan. Nasıl diyorum bu adam böyle şey Şimdi ama. Şimdi bütün o inandıkları şey yıktı yerine yeni şeyler inşa etmeye çalışıyor. Ondan bu çabası. Kuzey Cephe iyidir. <gülüyor> Kuzey Cephe'de bir ev. Ya ben bir şey düşündüm. Niye bunu bugüne kadar belediyeler düşünüyorlar? O kadar şimdi hani e, sosyal işler yapıyorlar falan diye bölgelerini güzelleştiriyorlar. Niye böyle saat kulesi gibi ben yani İzmir'den geldiğim için orada böyle bir saat kulesi vardır mesela saate bakarsın ayarlarsın. Hı. Niye pusulalar yok belediyenin diktiği? Mesela bir yere yerleşeceksin Hı. mahallenin başında bir e, belediye. Şey yapmış işte Çankaya Belediyesi Büyükşehir Belediyesi'nin mesela büyük pusulaları Olabilir falan. Oradan bakarsın Bu mahalle nereye bakıyor? Şehrin manyetini bozar. Her tarafa konulan Pusula. Ya adada değiliz şeyde Değiliz Fakat ya. Fakat noktay nereden çıkardı? Niye manyetini bozsun? Ne o var manyeti Gösterir ya. Ya o zaten gerçek pusula Olmasına gerek yok. Birileri saptar Ona göre bir ok koyar İlla gerçek pusula Olmasına gerek yok. E o pusula mesela Vidası çıktı yarın bir gün Başka bir şöyle bir eğildi yani. Emlakçılar değiştiriyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Yine yanlış yeri gösterecek o zaman. Al işte bir şey. Ya o bilirsin şey şehrin daha... neresindedir? Ben bir zamanlar bir haritaya bakmıştım da. Hı. Çankaya tarafının güneyde olduğunu anlamıştım. Çok garip bir şekilde. Ben hep hani Çankaya daha şey ya. Nepe. Özellikle işte Cinna ve orada Atabüle ha. var falan diye. Hı. Benim kafamda nedense orası kuzeydir diye yerleşmiş böyle hani kuzey dağlarına çıkıyorsun falan diye cinnağa çıkıyordu. o güney Atakule'yi görüyorsan güney yani Atakule'ye karşılığına Atakule'yi nereden görüyorsan ama işte evet karşıya baktığın zaman Atakule'yi Atakule görüyorsan görüyorsa, burası kuzey. kuzey arkanda kalıyorsa güney diye düşünüyordum yanında olunca bütün her şey sapıtıyor <gülüyor> Şarlay'ın sapıltı <gülüyor> Ege'nin büyük sıkıntıları değişik sorunlar Herkes yeni değişik bizimizde sorunları. tekrar bir aradayız sen can derdindesin bu adam yönleri bulma derdinde kimin can bizim... derdinde kimi yön derdinde doğru hakikaten öyle bir şey var ee <gülüyor> ha, e <gülüyor> avşar da yön derdinde biliyorsunuz Türk sinemasında jön yok bu arada son bir şey e, ölçmüşler Çin setini. 2500 km daha uzun olduğu ortaya çıkmış e, yapılan son araştırmalar neticesinde ee, bunu daha, daha, daha önce biz şey yapmamış mıydık? Ya? 2500 km mi daha uzun çıkmış. 2500 kilometredin Türkiye'nin boyu ne kadar abicim? Boyu mu? Gerçekten? Elim var. 190 falan Akrep biliyorum ben. Valla öyle ya 2500 kilometre daha uzun çıkmış. Ankara İzmir de. dolan başlı falan 600 öyle düşün. Ankara İzmir git gel. Bir 600, daha git bir, gel. Öbür tarafa da 800 olsa. Tamam 1500 olsun. Ben 74 dakika olduğunu biliyorum arada. Dakika 76 farkı dakika. 76 dakika mı? 14 76. 76 dakika değil. 56 56. 56, 56 Daha böyle laflar söyletiyorsunuz. 56 mı? 36 dakikadır. 26 45 19 çarpı 4 76 tam sonuç. Tam, tam sonuç. sonuç. Teşekkür ederiz Ege'nin <gülüyor> Coğrafya lise bir. <1. gülüyor> verdi ama 2500 kilometre de hakikaten alkollü kafayla mı ölçtüler neyle ölçtülerse ya. bence bir daha ölçsünler yani öyle bir yanlışlık varmış değil. Çol fazla çoluğa diye... çocuğa yazıktır ya ölçmesi kim ölçmüş zamanında ve neden ölçülmemiş yanlış ölçüldükten sonra bunca senedir Valla bir şey altta tarafta bir yerlerde kalmış galiba güney cepheye mi bakıyormuş neymiş oraya da toprak mı kotta mı kalmış neyse. Bu yalıtım mı ya? Çinsedi acaba. Ne demek yalıtım mı? Rüzgar yani dış, almasın diye. Dış cephe yani ülkenin dış cephesini şey mantolama yapmışlar <gülüyor> gibi geliyor bana. Pardon, ama o... Mantolama falan öğrenmiş ya. O <gülüyor> Egeci... Altı üstü boş ya. Oradan çok skype oluyor. E tabi. Alt taraf yakmayınca. Mesela Türkiye'de soğuk ülke. Neden? Üst taraf. Üst taraf deniz. Alt taraf deniz. Üst tarafımız denizlerle çevrili. Çok iyi yer falan diyorlar ama çok ama soğuk. Ama alt taraf odası. sıcak denizler, üst taraf soğuk denizler. Mesela Kıbrıs tam şey olsa ve de iyi yaksa çok güneş sahilleri bayağı ısınır. <gülüyor> Ülke, ülkelerin kendi kombileri var. <gülüyor> <gülüyor> kişinin kişinin iç saati gibi iç kombisi de var. Ona göre onu ara ara şey yapıyorsun, rocketliyorsun. Ya ülkelerin var, illerin var mı? İllerin de var tabii. Mesela Valiliktedir. Nerede Ankara'nın kombisi? Valilikte. Yani kombi Valilik Ankara'nın. O... Hadi ya. Hadi. Gece de kapatıyor mu? Geceleri kapatmıyoruz demiş. <gülüyor> en düşükte çalıştırıyoruz demiş yaz kuş. <gülüyor> Ay. Ay dur aşkla ilgili bir araştırma var buyurun, vereyim ya. Buyurun. Aç herhalde devam e konulu araştırmamızda. Ya, gördük e işte kraliçe karınca. Tabi canım kraliçe karınca bu biraz daha e genişletilmiş insan popülasyonu üzerinde yapılmış bir araştırma. Aşk mesela aşk olduğu zaman ne oluyor? Meşk. Temsunun Meşk oluyor değil mi? Meşk dediğimiz nedir? İnsanın koku alma duygusu. Hmm. Koku <gülme> alma duygusu bir insanın iki veya üç katına kadar çıkabiliyormuş aşık olduğu zaman. Aşık adam koklar mı diyorsun? Aşık adam kok kokmaz diyorum. Çünkü neden? Sevdiceğinin koku aldığını bilir ve eee neyine dikkat eder? Hijyenine dikkat eder. Çünkü 2-3 kat arttırıyor. Efendime söyleyeyim, akıl sağlığını en üst seviyeye çıkartır. Efendime söyleyeyim baba olan erkekler daha ılımlı olurlar diye yani mesela bakıyoruz şöyle ikimize bakıyoruz Oktay sana bakıyorum bana bakıyorum. Siz uçlardasınız Biz ben bu hemen Bu adam ılımlı. Hep ara bulucu dikkat edersen fikirleriyle efendime söyleyeyim güney cephe, konfi, pantolama <gülüyor> falan hep ılımlı. Hep ılımlı hep ılımlı. Kuzey cepheye bile şefkatle yaklaştığı adam bugün. Kuzey cephe güzeldir dedi. Vallaha. Ee, evlilik aynı zamanda ne yapar insanı? Genç gen, Genç kral. <gülüyor> şöyle bir bakıyorum sana bakıyorum bana bakıyorum. Sen en gencimiz. Ee, Oktay seni de bakıyorum. Size bakıyorum. Sen sana bakıyorsun ölmek üzere. Vallaha bak benim şöyle bir şey değil. Doktor da öyle dedi zaten. Senin dedi tek bir kurtuluşun var dedi. <gülüyor> Evlenmek dedi. <gülüyor> Evlenmek dedi. Bakalım onun da tedavisini alacağız. Michigan Üniversitesi uzmanlarına göre romantik film izleyen erkeklerde progesteron seviyesi artıyor. Bu insanı ne yapar? Progesteron artmış erkek ne yapar? Mutlu olur. Duvarda <gülüyor> <gülüyor> Romantik komedinin öyle bir etkisi mi var? Romantik komedi erkekleri uysallaştırıyormuş. Ne uysallaşma hareketi yapmadın? <gülüyor> <gülüyor> ne tipi uysallaşma? <gülüyor> i̇şte bu... Ama şeymiş yumuşak başlayacak uysal koyun değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> o kol hareketini anladım kadarıyla. Ay ay. çiftler arasındaki fiziksel temas adeta insanda ne etkisi yaratıyor? Uysallaşma insan. Uysallaşma. <gülüyor> uysallaşma. Ee, yani antidepresan etkisi yaratıyor. Eğer siniriniz bozuksa birbirinizle ne yapın dokanın. Fışpışlama dediğimiz şey işte. Tabii canım böyle şeyin onun işte sen onun saçlarıyla oyna, o senin bıyıklarınla oynasın. O senin saçlarınla oynasın. <gülüyor> sen onun bıyıklarıyla oyna. <gülüyor> Falan bu tür şeyler. Bu arada perşembe günü bıyıklarımı kesip geliyorum karşılığına. Böyle Aman bir anladım. radikal karar. Dün Emir'de güneşin altında dururken fark ettim. Ben yazdan önce kesmezsen bıyıkları Hı. çok çirkin bir güneş yanığı olabilir yani. Yok, Ama yok canım, canım. Yok canım bir sümük, şey... sümük yolunda o kadar etkili olmaz beyazlık. Olur mu canım? Sümük da... yolu mu? <gülüyor> sümük yolu derken? Şurası işte tam. Dudak üstü mü? Ha dudak üstü. Dudak üstü burun altı. Yok ya buralar falan hep benim. Yok o kadar yok, olmuyor. Ben gördüm? daha önceden biliyorum ve geçim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. En fazlasına. Ha sırf Gerçi bu bu bahaneyle kessin bir. Kesin ya. Nasıl Vallahi hiç kessin? olmazsa şu hareketten kurtulacağım ya. Ben de çene ağrılarından kurtulacağım. Çene ağrısı şu Keniyormuş. hareketi yapmaktan. <gülüyor> çeneleri mi arıyor ya akşamları Şimdi o hareketi biraz bir tanımlayacak olursa Alt çeneyi geriye çekmek sureti Ve dili dışarı çıkarmak suretiyle Alt duduyla, alt duduyla üstteki <gülüyor> Bıyıkları yalamaya çalışmak Niye Perşembe günü Çarşamba gösterini yapacaksın Ondan sonra İstanbul'da bıyıklarımı Şey yapacağım ee, Bıyıklarımı bir arasında, <gülüyor> bir arasında Asya'da keseceğim <gülüyor> Öyle bir şeydir. Ve onları boğaza serpiştirmeni istemiyorum. Boğaza atacağım geçen. küllerini de bıyıklı güllerini. Sen mi keseceksin yoksa bir berber hastasıyla mı? İşte Daha doğrusu bıyık tasarımcısı. O bir, şeyde bir şeyde olacak. Mi? Köprünün üstünde. Bir Kadıköy'den bir B yolundan aşağıya gelecek. Bıyık... Kesen, yani özellikle bıyık kesme konusunda berber örüyorum Çünkü o saç kesme gibi değil. Bıyık kesirirken böyle doğru. ayrı bir şekilde adamı bıyıksız hayata hazırlayacak berberler oluyor. Omuzlarına masaj falan yapıyorlar. Bir şeyler fısıldıyorlar. Aslansın koçsun diyorlar. Aynısı şeyler de yaşar. Bak uzun saçlı adamlar askere giderken veya Saçları işe girdiklerinde bir şey. böyle bir saça müdahale edildiğinde artık çok uzun saçtan kısa saçlı adamla geçişte de bir rehabilitasyon gerekir. Doğru. Onu sağlayan adamlar var. Ben mesela uzak. iki aşamada askere giderken iki aşamada önce Didem o uzun kabasını almıştı. Hı -hı. Uzun şeyi. Ondan Hı -hı. sonra Fahir'le gitmiştik. Yol boyunca Faire beni terapiye aldı. Sonra berber de güzel parasını da ödeyerek. <gülüyor> Benim iki büyük şeyim vardır zaten. Bu adamın... O dönem iyi para verdin demek ki. Oktay'dan hemen önce de benim... Damat, damat yap. tıraşımı yaptırdın. Ne, ne adammışsın be. Ne adammışsın Fahir. Fahir valla bir ölmeden bir hakkını <gülüyor> <de>, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bak yeri de geldi. Öyle bir şey. Hakkını biz nasıl söyleyeceğiz? Iraklı Türk tavuğuna vurulmuş. E, Türk tavuğu dediğin köy tavuğu mu? <gülüyor> köy tavuğuna. E, valla beyaz et sektörü... E, en fazla Irak gidiyormuş bu sıralarda 87 milyon dolar rekor ihracat. Hava, Beyaz et de et değil ya. Olur mu hava arasında herkes mangala verdi kendine Irak'a. iyi. Aa öyle deme kanatlı bilmem neydi onu güzel marinesi yaparsan güzel. Irak'lıların öyle baharatlı baharatlı marinasyonları var. Öyle demeyin. Bir de bazı şeylere güzel girişeceğim bu gittikten sonra. Ne mesela? Mangala mı? Bazı yemekleri ben bu yüzünden çok ağzımı çok açarak yemek zorundayım. <gülüyor> Onu ben yani ki belki belki yiyecek bir döneme geleceğim. Bu yağ bulaşma korkusu olmalı. Çorba tipi şeyler mi? Nasıl ya. Çorba da öyle. Makarna tipi. Yani çorbayı mesela diye siz üst dudağın kaşığın içine hafifçe sokuyorsunuzdur ya. Hmm. Ben Bende öyle bir şey yok. Kepçeleme. kafayı hafif <gülüyor> yukarı kaldırıp ağza dökerek içiyorum. Yeter artık ya. Adam dur bir coşkuyla bir çorba yesin. Gerçi ya sezonuna giriyoruz o mu? Neyse mantıyla falan idare edeceğim. Bir... O zaman ben siz alkışlarla bir dışarı alayım. Çünkü değerlendiren bazı şeyleri var. dipeş modu mu dinleseceksin yani? Dipeş modu da bir dinleyelim. Yarım-yarım haberi yarım, 50 defa dinledik, şimdi tamamını erdirelim. Şarkının hemen ardından haberler var sevgili dinleyiciler. Ondan sonra da son saatinde buluşacağız bu modern sabahların. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın, günay aydın ay, dın. Tatlı tatlı gevelemek için mikrofon başındayız sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Fransızlara müjde... Hadi bakalım. Ne o olur. Kelo Fransızcaya çeviriyorlar. la visage la roux diye. Ee... <gülüyor> Herhangi bir şey de öyle çevirecekler değil mi fark. Hayır, 3 sene <gülüyor> sonra bu esprileri yapamayacaksın fay biliyorsun değil mi? Kesin seni söyle değil. 3 gün sonra bu esprileri yapamayacağım ya Yani ra radyo dinlemesi falan o dönemde ha. daha gelişkin olacak Ali'nin. Sevgili Ali'nin. Evet. <gülüyor> fay abi niye aptal aptal konuşuyor dedi. Niye aptal savaş, aptal savaş. ya? Ne biçim şey konuşuyorsun Hayır, ya. Yakınında olmayan Birinin bunu demesi şey yapmaz. Şimdi aşağı yukarı her gün haber alacağımız birisi olduğu için... Şöyle derim ben de. Öyle konuşma. Fahir abi senin bütün okul masraflarını karşılıyor. Ha, Neden baba? Ben böyle bir şey yapıyor falan. Çünkü yayınla atıp tutmayı çok semerdim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım ya. O Şimdi yarın öbür gün Alin... Mesela sinirlendiğinde size Fransızca laf soktuğunda... Evet. Hadi onu bırak. Fransızca küfür ettiğinde... Abi. Ne yapacaksın Egeciğim? Doğru. Daha belli değil şeyler. Alavi papa alavi! <gülüyor> papa! Sana sorarım. <gülüyor> Hayır. Baba, o... yani burada babacım Allah senin Allah teşeğin beyanı versin dediğinde. Pa Papayı da karıştırıyor ara. <gülüyor> Aracı olarak. <gülüyor> vallahi ya çocuğu. Hala fifi derim ben de <gülüyor> senin ona vereceğin en güzel cevabı nasıl? Bravo. İşte mükemmel bir aile dayanışması iç içe Fransız kültürü efendim de Türk kültürü ve Bürgenin taraf ne taraftı? Ne Asya ile Avrupa Bığır arasında bir köprü, köprü vazifesi. vazifesi görecek Ben de bıyık Senin de bıyıklarım galiba Asya ile Avrupa arasında bir köprü Kıldan ince dedikleri işte bu Kıldan ince Zaten yani o Şöyle bir şey var Ege ben sana söyleyeyim mi ee, Belki bunu deneyerek de yapabilirsin Bu senin bıyık kıllarını uca eklesen Boğaz'a üçüncü köprü <gülüyor> olur diyorlar <gülüyor> Ne diyorsun Tamam ne bir santim eksik ne bir santim fazla Ucuza ekleyecek adama. <gülüyor> i̇yi şanslar diliyorum. <gülüyor> Başarılar diliyorum. Buyurun efendim. Veriniz veriştiriniz. Takınız takıştırınız. Sürünüz, en güzel kıyafetlerinizi sürüştürelim. Ay hesapları sahte garson topladı. Merla. <gülüyor> tipe bak. 300 lira hesabı bir, bir tane şey topla. İyi. Ee, bu arada. E Aa, Ege. Ege. 22 Nisan'da mıydı senin şovun İstanbul'da? Evet. Hemen. 22 sana Nisan'da bir... sana bir rakip. Aylin Aslım. Ha biliyorum. Karşı dükkanda olacakmış galiba. Boğaz yolu Sahne alacakmış. Karşısında mı? He <gülüyor> he. <gülüyor> Öyle bir şey çapraz olur. Oradan çıkacağız. Zaten alkolümüzü almış olacağız. İki tane de büfeden bir alırız. <gülüyor> Çok pahalı çünkü. Dışarıda içmek çok pahalı. 22 Nisan'da tekrar sen şey yap ya gecem duyur. İstanbul'da duyur. olan vardır, olmayan Podcastçılar. vardır. Podcastçiler Podcastçiler vardır. Onları e, bir daha şey yap. 22 Nisan'da İstanbul e, Güzel Sanatlar Akademisi'nde <gülüyor> <gülüyor> değil, e, İstanbul Show Merkezinde. Ned ya? Yok, yanan çadır da Yanan, çadırda. <gülüyor> yanan <gülüyor> çadırı küllerinden doğuran adam Eke Kayacan Old City Comedy Club İlk defada gideceğiz dur bakalım İlk defada gideceğiz Hiç İnşallah beyeceğim. bularız Böyle böyle etmiyor mu bele bele Tatlı, Tatlı. Tatlı. Yani yeri uzun. bulamayacağım diye Erken ya gidersin mi? abi 5-10 dakika erken git 5-10 dakika erken gitmek lazım zaten Hep öyle ya. diyorlar. Sınav olacağın yere de Bir, bir gün önceden muhakkak gidin diyorlar <gülüyor> Orada bölgenizi belli edin diyorlar Tabii Mesela kaçlık başlıyor bu gösteri 10'da mı? 22'de mi? İçerisine ne dolarsa olarsa artık Oktay? 9,5 falan dediler. 21,30 mesela sen orada en geç 21... 9'u çeyrek geçe ben oradayım aga. 21,15'ti <gülüyor> sen en geç orada ol. <gülüyor> ya ben bu arada hafta sonu bizim evde bu sözleşme falan yapılırken... ...ilk emlakçılık deneyimimi gerçekleştirdim. Oktay'ın arkadaşına daire verdim. Bir tane çok güzel dairemiz vardı. Oktay'ın arkadaşına verdik. İyi de yapmışsın. Yabancıya gitmemiş. Ben artık biraz... Kaba konuşmaya özenmeye başladım. Ne Niye abi? Kaba ve samimi konuşmak istiyorum. Ya hiç beceremiyorum o tip şeyleri de biraz edinmek istiyorum yani. Ya var var, var, var, var. falan diye konuşmak istiyorum çok güzel, çok iş bitirici, çok domine edici bir konuşma. Ama biçim. işte o zamanla oturacak bir şey. Zamanlı mı oturacak? Ben de işte böyle kendimle... Biraz de, bize takılman gerekiyor. Yani böyle bir esprili bir nezik konuşmayı bugüne kadar getirdin. Ne faydasını gördüm. Hiç. Hiç her şeyde bir, bir, bir espri. Yani, ha. Onun yerinde diye bir espri anlayışım olsaydı ne güzel olacaktı işlerim. Nerede eksiğini gördün abi? Sözleşme, ya işte kendi... sözleşme imzalanıyor. Ya işte Tamam. Yani ben mesela Serdar'a şey falan diyebilmek isterdim de ne diyor bu falan filan derler Kardeş sen de bu evi tuttun beni utandırmayacaksın bak tabii Hanım'a karşı benim şeyim var falan diye konuşabilmek isterdim de. Yani sadece şey diye. <gülüyor> burada e, artık damga puluna gerek yok falan. <gülüyor> Böyle oldu yani. Ben size söyleyeyim. Zaman, bak, şey böyle Sardar konu. Bu benim kardeşim, bu benim yeğenim falan diye böyle bir konuşmalar yapabilmek isterdim Sabiha bakarsın mı? çocuk benim. Ben ben çıkmadım evinden falan diye böyle bir şeyler. Ben senin bir bu da oğlun sayılır. Ha yani. Ha. Öyle bir şeyler diyebilmek isterdim. Şimdi ama. bu yaşta öyle konuşsaydı sen bunu yapabilseydin. Hakikaten Faire'nin dediği gibi mesela bir 30 yıl daha yaşlı olsa mesela bu ol dediğim olmazdı. Eğer onu dün yapsaydı. Ne Sabih Hanım ev sahibi olurdu. Ne Serdar da gelip o evi tutardı gibi geliyor bana. Çevrem bambaşka olurdu diye düşünüyorum. Yaşla şuraya. alakası yok canım. Yaşla ben alakası var abi. Yaşına bu 70 yaşına gelsem. 70 yaşına gelince de ben gene. Efendim ee, <gülüyor> 30 yıl önce kalktı. Damga pulu kalktı. Öyle konuşurum yani. Beyefendi okuyor musun sen? <gülüyor> Falan böyle konuşurum ya. Yani. Şimdi bu çocuk camdan bir fanus içerisinde yetiştirilmiş özelde. ...fil dişi kule değil de daha çok böyle... nikat tipi bir kule düşün ...ucuz... ...çek ...kule şeklinde yapılmış bir çek yattı... ...orada yetiştirilmiş... ...dış dünyayla bağlantısı... ...tamamen... ...sanal olarak yetiştirilmiş bir çocuk... <gülüyor> Ve bunun sıkıntısını 34 yaşında çekmeye başlıyor. Bakınız çok enteresandır. Ben istiyorum artık. Nasıl olacak ben istiyorum. Ben, ben sana söyleyeyim. Yeni Her taşındığım gün gidip... bu itte, bir git kahveye git. Esnafla daha haşın neşir ol. Böyle esnafla da şakalarla esprilerle domatesle patlayacağın da değil. Her gün git onların dertlerini dinle. Halktan biri olmaya çalış. Kendini el halktan şak... soyutluyorsun. El şakası, el şakası yap. lazım. Değil Tabii mi, canım. Ona el şakası yap. Git bakkala... Şey parmak yap, parmak atayım. <gülüyor> i̇yi günler. Yeni muhitte ne kadar esnaf varsa hepsini bir parmak al. Tamam. İlk, i̇yi günler efendim. Buyurun. <gülüyor> Biz yeni tanıştık. Ta, ta, taşındık. böylece tanışmış olduk. Bence esnafın sana da samimiyet göstergesi olacaktır. Zaman içerisinde bu ilişkiler adeta bir kenetlenmiş şu elin şeyleri gibi dişleri çakları gibi birbirine girecek Acaba mi? şey mi? Hani bu Matrix'te şey diyor ya. Ne diyor? Jetli Neo'ya. Hiç kimse kavga etmeden karşısındakini tanıyamaz falan diye. Hı. Önce bir kavga lazımdır diye. Acaba ben böyle bir park yeri münakaşasıyla bütün esnafla bir tartışma mı yapayım? Merhaba, merhaba, merhaba, diye böyle bir Ha dükkanın Şeyler. önüne çek. Yani dükkanın bunu, önünde bir bunu, şey. Bunu bir iki yere çalışmam lazım galiba. Çalışalım. Nereye hocam? Dersen olmaz. Arkada yani yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş. Yavaş yavaş şöyle ağzını burnunu kırdıra ha. kırdıra. Çok gitmeyeceğim. Esnafla başlarım. Hmm. Esas gideceklerime de tecrübeli olurum. Yani ha, mesela mantıklı. perdeci. Mantıklı. Ne bileyim pima penci falan. Bunlar ya da, da istersen şey yap pilot semt seç. Yani mesela boşu boşluğuna mı kavga ediyor? Gitcebeciye ve oraya yeni taşınmış gibi. Ha çok güzel Mıhtan başladın. İç cebeceden başla. Yavaş yavaş bölge bölge. Esata git ya. Esata git. Çek o şey. İlk başta. E sen... Ne olacak oradakileri sırf eğitim amaçlı Esata mı gideceksin? Tabii canım sen kendine oturacaksın Çünkü kişilik de biraz bu, bu tam bu çağda geliştir. Esad Esatta pişmiş bir adam olarak orada çok rahat ederim ben. Gelecekse. Bunu bir zaman... kurs gibi düşün. Ha. Bunu bir kurs gibi düşün. Ve kursun neticesinde alacağın sertifikayla da yeni taşındığın muhitte ben sana söyleyeyim kral olursun. Ama ne diyeceksin? Mesela arabayı park ettin. Beş dakika rica ediyorum falan filan diye konuşacaksa hiç yapmana gerek yok Hiçbir yani. Hiçbir şey demeyeceğim. Ne diyeceğim? Alobayı park edip gideceğim. Kardeş bakar mısın diyecek oradan mesela dükkan sahibi. Bak zaten ben. konuşmalarında bir iki şey kullan yani bunları e, beyefendi falan diye. Yani sayın. Hayır yok. demeyeceksin. Bak, sayın buna kullanacağın bir şey. Sayın Bakka. Bak senden biraz küçükse veya dengin yani yaş dengin gözüm küçükse Neler? Ne pis pis adamları niye gözüm diyeceğim ya? Abi ya eğitim Allah amaçlı düşünsen bunu şey ya de. Abi sen ciddi alma. Sen bunu eğitim olarak düşün ya. Ve de yani çok sıkıştığın noktada. Bir Biraz can, daha... can kuş diyebilir miyim? <gülüyor> can kuş? Can kuş değil mi başka, başka bir şey olabilir çünkü. şekercim şekercim değil Şeker kardeşim. Monşer? Mon mon ha Monşer de. Egeciğim sen Monşer Yemin ediyorum sana <gülüyor> daha güzel yakışacak bir şey. Monşer mon diyeyim ben. Buyurun Monşer. <gülüyor> <gülüyor> Valla sen... Sonra mahallenin monşeri olacaksın. <gülüyor> Ondan sonra senden önce el hareketleri, el şakaları yapmaya başlar istaf sana. Ben diyorum acaba esnafla şey yapmak yerine, bir de bir bu temas sağlamak yerine. ilk önce idmanları şeyde mi yapsın? Orada sanat galerileri falan var. Hı. Onlar tam benim dişime göre. Oraların önünde bir park edin ve orada başlayın. O zaman, o zaman değişmezsin ki. Tarzın değil. Çıkacak oradan biri. Yalnız beyefendi burada işte park etmek yasak falan. Sen de diyeceksin. Ben 10 e, dakika yeni taşındık biz buraya da... Bir e, gerilim yaratmak için park ettim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kaldırıyorum. <gülüyor> Hiçbir ilerleme sağlamamış oldu. <gülüyor> Olmaz yani. Hakikaten çok istiyorum. ya Nasıl öğreneceğim? Bak benim aslında Hı. bir dükkanda durmam lazım. Bir ay. Güzel işlek bir dükkana. Beni öyle bir... Senin hiç çevren yok mu? Şu çocuğun sizin dükkana koyalım diyebileceğin. Sen gönüllü mü, gönüllü çalışmayacak mısın abi? Sigortamı yapsın yeter ya. <gülüyor> Vallahi doğru. Pis. Bu dönemde sigorta çok önemli. Ben seni bir e, bak elimde bir iki tane bir ayda çok güzel yani, şey yapıyorum. Benim hakkımda çok güzel bir iş var. Ne? BG yönelik. Hem yani halktan da kopmayacak insanlarla sürekli iletişim hem de dükkan işi bir yandan da. Su. İyi su götüren getiren çok adam. Çok güzel. A götürüp getirmeyi yapamam. Birinci katlara götürürsün ya, taşıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Birinci katlara taşıyamayacaksın zaten onların özel aparatı var ya. Benim ellerim hafta sonu zaten Emir'de bir taklaya geldik çok kötü oldu ne ya. Ne oluyor? Ya? Böyle Alin tutturdu e kayıyor peki. Evcam ama bu arada ya. sen girebilmişsin yani sektör'e taklaya geldik. Ama tam anlamıyla öyle oldu ya. Alin tutturduk kayıyor bilenim kayıyor bilenim diye orada bir tane şey kalmış galiba deniz bisikleti. Hmm. Deniz bisikleti dedim göl bisikleti işte. Hmm. O yüzden sandallar var dedi adam. İyi sandalda daha az beklersiniz diye oraya yazdırdık. <gülüyor> Kızı oraya yazdırdık. Ondan sonra ben volkanlarla gitmiştik. Küreyi de volkana kakaların diye düşünüyordum. Ondan sonra ben Ver, gelmiyorum deyince böyle kürek çekmek zorunda kaldım. Bu pamuk ellerim şey oldu nasıl? Oo, kıyamam. Su taşırken de öyle olur. İstemem öyle iş. <gülüyor> Telefonları bakayım. Ellerinde şey kullanırsın ya. Bu, bu, Norveçli işte balıkçıların kullandığı kremden kullanırsın. Ben Oğlum sana çok güzel olur. Kadın. Şu bıyıklar, şu saç, bir boğazlı yaka, değil mi? kazak, şey, değil balıkçılık mi? mı? Yok balıkçı Yok değil. Tip olarak çok uygunsun. Su mu? Yok ya işte güzel. Sandalcılıkla başlarsın. Bence e, güzel. Sandalcılıkla hangi esnafı şey yapacağım ben ya? Oğlum hafta sonu halkla hem iç içesin hem esnafla Berabersin Olmaz hangi... Bir tek hafta sonu olmaz. Bu adamın böyle sürekli eğitim lazım. Kesen ki adamlarda. Eğitim. Hocam e, sandal boşalıyor mu? Ah, şöyle bir olay oldu hakikaten dedim yani ne burası ya. <gülüyor> Ne? şimdi böyle kuyruklar falan var orada büfeler baya yoğun müşteri Hı. şey yaşıyorlar ondan sonra büfeden bir adam çıktı hocam meşrubat alacaklar sadece buradan gelsinler diğerleri de diğer taraftan ısır olsunlar falan dedi bir tane kadın sesi aynısı cips için de geçerli mi <gülüyor> <gülüyor> böyle yerde ben de esnaflık öğreneceğim <gülüyor> cips koşullarına uygun sıralandı burada gerçekleşiyor deniliyor. İşte o yüzden iş seçmeyeceksin ya yani. yani bir şeyler öğrenmek bir şey abi. Ha şöyle anlaşma yaparsın. Mesela birinci ve ikinci katlara çıkarırsın suyu ya. Zaten arabayla gideceksin. Ya da şey yap, parasını ver. O suyu götürecek bir tane adam olsun senin yanında. o da şey yap, onun yanında eşli gideceksin ama Şey dersin. Para ser so alırsa. Sohbeti bana bırak dersin. ha <gülüyor> Ya millet yadırgamaz mı ya? İki kişi çıkacak. <gülüyor> Ellerini Hayır, Şöyle yaparsın bak. Mesela üçüncü katta ya. Evet. Üçüncü kata kadar çıkarır adam. Son iki merdivende sana verir şeyi. Gerçi aşağıdan basılıyor. Kapı da açık olacak ama Aşağıdan olsun. koyar. Ben orada ayağımla evde yaptığım gibi. <gülüyor> diye sürüklerim mi onu. onu son iki üç merdivende şeyde basamakta alırsın sırtına. Yani niye canım orada koysun? ucuna kendisi görünmeden tak diye oraya koyar. Daha sonra <gülüyor> diye götürürüm kapıya Şimdi kadar. Sen her daireyi kendi dairen gibi zannediyorsun ama bazı dairelerde merdivenden görünür. Merdivenden görünür mü? Görünür tabii. tabii. O yüzden o son iki 3'ü şey yapman lazım. Riske riske et ver. Şey derim Siz <gülüyor> <gülüyor> Ya da iki kişi çıkın ya. Ne olacak? İki kişi çok saçma olur ya. Niye? Ne olacak? Biri para bu, bu arkadaş kim diyecek de. Efendim o değil. Esas bu arkadaş taşıyan arkadaş kim? O taşıma ile görevi. Ben sizden ee, 8 alayım lütfen. Diyeceğim. Oktay iki kişinin bildiği sır <gülüyor> değildir. ortaya çıkar. Bu hiçbir Sen bir de şeyleri Bak dizilerini falan değiştireceksin. Bu işler yok 24 seyretmekle. Efendime söyleyeyim los seyretmekle olmaz. Bir kurtlar vadisi seyreteceksin. Muro. Bir Muro'yu bileceksin. Bilirim canım onu senin tiplemelerinden biliyoruz. Benim ben bu hayat hayatımın... sevgisinde. <gülüyor> ona Maç bileceğim. Maç bileceksin. Hemen evine şey bağlatacaksın. Maç bağlatacaksın. Maç bilen çok yanılır diye bir laf var. Eve bağlatma sen hiç anlamamışsın. Aa, Gidip doğru. kahvede evet. seyretmek Kahvede seyredeceksin. doğru. İşte, hop da işte level level atlıyorsun. Biz en üst seviyeye geldik. Kahvede seyrede seyrede bu noktaya geldik. Benim anladığım kadarıyla da böyle bir derbi maçı varsa 8'deyse maç buçukta oturmak lazım değil mi kahve? Tabii. Oradan çayı iç, orman başlayacaksın ya. Yani. Ya da var ya aslında bak elinde radyo imkanı da var. Güzel bir spor programı yapabilirsin burada ve kahvedekileri de söyleyebilirsin. Arayın, bağlanın, yayında konuşalım falan filan diye. Şu anda ben yayına gidiyorum. Vaksim yok. Yayından konuşalım falan diye. Ya işte o babacan tavrın bu. Muhtarda mı çalışacaksın? Ha, o da iyi. Muhtarda çalışacağım. İki ikametgah. Ikame. Muhtarlara karşı bir ön yargı var bence muhtarlıkta çalışmaya. En Umarım. iyisi sucu. Sucu bak. Sucuk çok güzel oldu ve su da seviyorum. Yani kullandığım da bir ürün. <gülüyor> Ürünümüzden memnun kaldınız mı diye Ya da bak şöyle bir şey. İki kişi aynı anda çıkmak istemiyor sana eğer. Mesela bir yerden sipariş geldi ya. Hı hı. Oraya gideceksiniz o arkadaşla beraber. O taşıyıcı arkadaşla beraber. Sen elinde bir sürahi bir bardakla çıkacaksın önce. Efendim merhaba. Biz numunelerimizden satmak misiniz? Bir bardak su Hiç. ikram edeceğim size falan derken bir sohbet ortamı. Arkadaş Zaten aşağıda onaylarsanız gelecek falan diye. Esas mesele benim müşterilerle ilişkim değil. Diğer, diğer esnafla ilişkim. He. Dükkanın önünde yani müşteriyle ne olacak benim esnafla bunu iyi olması lazım. Orada Doğru. suları benim dükkanın önünde koyma falan tartışması. Ne, nereye koyayım? <gülüyor> Nasıl lan? Ben bunu hmm. hazırladım mesela. <gülüyor> suları oraya koy. Nereye koyayım? O sana... güzel dükkanın önüne atarım şeyi. Vallahi yeni taşındığın yerde bence ilk şeyden başlayalım. En iyi hani mesela yüzmeyi nasıl öğretirler adama? Atarsın denize öğrenir ya. Evet. Ya çıkar ya çıkmaz. Yani çıkarsa otomatikman zaten öğrenmiş olur. Öğrenmiş olur. olur. Bu adama gideceğiz orada güzel mahallede büfe açacağız abi. Gündüzleri hem orada güzel bir de internet bağlatır sana. Canın da sıkılmaz. Hem güzel bir esnafla direkt otomatik girişini gerçekleştir. Mahallenin de otomatikman bira içmeye nereye gelecek? Sana gelecekler. Acaba ha. ben bir tabure alsam Evet. Hı. Yani herhangi bir dükkanla birebir bir bağlantı kurmadan Hı. Bir yerin önüne taburemi koysam Dükkanın önüne mi? Tam da dükkanın önüne değil sen ne karışıyorsun kardeşim Burası kaldırım diyerek Oturabileceğim bir yer Hı. Yani böyle bir hafta 10 gün bir delilik olur da 11. günde insanlar şey olur Bu tanıdık falan diye kuru yemiş falan bir Sadece tabureye oturacaksın mı? Yoksa mesela gazetemi açacağım Yoksa bir tavla mı olacak? Tavla falan. açabilirim önüme ama ikinci sandalye boş, ikinci tabure boş mu? Oradan işte esnaf canım, yavaş tavla yavaş gelecek. <gülüyor> Çekirdek, tavla. Ondan sonra pişmanı. Esnaflık daha zaten çok zor da bir şey değil. işte bunlar ya. Senin hiç tanıdığım dükkancı yok mu ya? Ya benim tanıdığım çok dükkancı vardı. Çiçekçi var olur Beni mu? Beni koya çiçekçiyi isterim. Hem çiçekler arasında, hoş kokular arasında ha. vaktini geçireceğim bir taraftan da. Ya acaba şu, kuaföre mi versek? Çok güzel olur ya. Senin bir kadın kuaförüne versek ege? Fön evet. makinesi falan tutarsın, maşa. Böyle, böyle fön makinesi tutarsın elinize. Yani. Ya ben mesleki öğrenmek istemiyorum ki esnafla ilgiliki. E abi benim... kuaför tek olmayacak ki, yan taraflarda da şey uzuk işte. Esnaf e niye benim, benim şey? fön makinesini veriyorsun? Bana e, tam buraya bir... ver, ben oturayım dükkanın önüne, yan dükkana girip çıkacağım. O bu adamın çalışmaya niyeti var. Benim seçeceğim. çalışmaya zaten niyetim yok ya, eşcik gibi mikrofondan <Gülüyor> mikrofona koşuyorum. Daha ne yapacağım, <Gülüyor> ne çalışacağım? Bunu rüzgarlaya rüzgarlaya bir gönderelim de Ulusta başlasın bu ya. Bizim tanıdık bir Osman abi var. Osman abinin dükkanında sen Dükkanının bak Dükkanının sen. Senin elin müsaittir. Sen elektrik işlerinde nasıl bilgi? meslek. Benim bana tabure lazım. Anahtarcı olur mu sana anahtarcı? Hayır abi anahtarcı bak. bak şeyyar, şey? Seyyar elektrik. Seyyar elektrik. Seyyar tek lamba var ya fişini takıyorsun. İstediğin yeri aydınlatıyor. Ayaklı jeneratör. Şarj lazım mı? Dokun göğsüme. Seyyar sen güzel şey yazacaksın Hani bu eskiden yatak pamuklarını şey yapan Hallatçı. Hallatçılar vardı ya Sen de alacaksın güzel bir tane merdiven Ya ben esnafla ilişki diyorum Sen bana Seyyar meslekten söylüyorsun Abi işte o sırada her dükkana girme şansın olacak Ege ne kadar Aa, şey bakıyorsun ben sana ya çok güzel... Yorgancı olarak Yok, ben de gireceğim Ben buldum diyor. oğlum Tansiyon ölçeceksin <gülüyor> Kahve kahve dolaşacaksın Tansiyon ölçeceksin <gülüyor> Vallahi yemin ediyorum Hem de güzel de meslek Ege hem de bir sevap da işlersin. Her dükkanda da bir çay içerim. çay içersin. Kaç para, para, para, para borçluyum? bir çay içer, bir çay Ya da ne verirsen artık. Ya da açık parfüm sat. Aa kokucular vardı eski ha, var ya. Madem meslek istemiyor, açık parfüm. İneyle koku, koku şey yapanlar bilekleri. Güzelmiş çünkü parfüm kullandığım bir ürün. <gülüyor> yabancı da değilsin. <gülüyor> parfüm kullandığım bir ürün mü Pardon. <gülüyor> Nerede oturabilirim ben dükkana? Her dükkan zaten, senin olacak öyle bir durumda. Zaten onlar biliyorsun portatif şeyleri var. Çantalar Çanta ben Çantayla ben de, dolaşamam elim nasıl olur. Ya çanta senin ne değil Sır, sırt çantası tipi bir şey alacaksın abi o kadar. O da ciddiyet vermez ya sırt çanta. Merhaba. Kokucu Pardon. olur mu sırt çantalı Oktay sen de ne yaptın ya? E ne olacak abi? <gülüyor> Güzel bir daha çantası alırız buna tansiyon ölçmek ölçüselaletçi olur tansiyon ölçem ölçen adam kibar olur Bunlar buna yine kibarlık bu bekliyor işte bu portföyünün içinde oluyor onların portföylü tipi çantası var Geleceksin hemen fıs fıs fıs fıs fıs Biraz daha açın ben... O sizin yüksek büyük tansiyon sen ne yaptın ya falan diye sohbete de girebilirim Tabii canım. canım ben sana söyleyeyim. tansiyonculukta da iyi de para var Gelecek ha. onda Aslında daha böyle meslek tipi bir şey verense iyi olur bence. <gülüyor> Fırsat bu fırsat Çünkü kariyer zamanı ne olacağımız hiç belli değil O zaman bir konuşalım Fahir Sen bir konuş ben de bugün gideyim böyle bir elektronik tansiyon aleti alayım Elektronik Çok... olmaz fıs fısla alacaksın ya Fısfıslı kullanmayı da biliyorum ben aslında. Çok rahat. <gülüyor> Bu büyük <gülüyor> <bir> avantaj. <gülüyor> Belime de takarım. <gülüyor> Belden çıkarmak da etkili olur. Genç tansiyoncu geldi. Mahallenin tansiyoncusuna alternatif. Çok süper oldu. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.